1792 numaralı konu, Ebu Zer radiyallahu anha'ın nasihatleri, Ebu Zer radiyallahu anha bir keresinde Kabe'nin yanında durarak, Ey insanlar, ben Gıfar kabilesinden cündü isimli kişiyim, sizleri seven ve daima iyiliğinizi isteyen bir kardeşiniz olarak sözlerime kulak veriniz, dedi, insanların etrafına toplanması üzerine de şunları söyledi,